Mutlu ol Portuga, Şeyma Subaşı, düş olmadığını sandığımız gülüşlere. Burada en güzel o sevdi. Bu yüzden en güzel o nefret etti. Tarih yazdı seneler senelerceyi. O kadar büyük sevdi ki bütün kiremit rengi duvarlar onlardan bahsetti. Sevenin sevdası yankılandı plastik bardağa dökülen çaylarda. Sevilen taş oldu, battı ayaklara. Üstelik sadece on kuruştu bu yankıyı dinlemek. Saat yedi oldu mu o da bulunmazdı. Kapısı kapanınca çayhanenin, etraf kararınca başlatırdı rüzgar bir yok senfonisi. Kilitli kapılar gelmeyeceğini haber ederek yürürdü üzerine de o yüzünü kapardı ağlayan bir çocuk gibi. İnanmak istemezdi. Ne çok mevsim ağardı içinde. Ne çok şey değişti de bu hikaye değişmedi. Çamurlar, taşlar, çimenler üzerine alındı sevgiyi. Binaların kapıları üzerine alındı. Yağmur üzerine alındı, ürkek düştü. Bulutlar üzerine alındı, dağıldılar. Çiçekler üzerine alındı, gitmediler, açtılar. Gülümsedi birileri, anladılar. Onunla ağladılar, güldüler. Güneş göz kırptı, ay güzel baktı. Taş, taş kaldı, git ona benzedi. Karaya döndü beyaz kızın benzi, karaya döndü kederle kaderi. Burası çıkmaz sokak, hayır dedi hayır burası en güzel düş. Pencereden bakıyordu. Yağmur damlaları kılmıştı pencereyi. Gerçekler değil, hayaller istihkılmıştı hayatını. Ben de istemezdim dedi ama elimde değil. Lütfen ver mikrofonu güzel anlatıcı. Konuşmak istiyorum. Sana her şeyi ben anlatmak istiyorum. Mikrofonu uzattım ona. Gülümseyerek baktı ve anlatmaya başladı. Küçükken mahallede oynardık. Sevdiğim arkadaşlarım vardı. İclal vardı, en yakın arkadaşımdı. Dostluğun ilk anlamı. Süreyya vardı bir de. Bizi evine pek davet etmezdi. Biz de bazen İclal ile bunun hakkında sadece ikimiz konuşurduk. İşte bu ne büyük saadetti. Hep birbirimizi arar, her şeyi birlikte paylaşırdık. Güzeldi her şey. Bir gün İclal mahalleden taşındı. Kim derdi ki bu kadar samimi iki dost ayrı düşecekti? O zamanları düşünüyorum da paylaşmak böyle güzel bir hale getiriyor insanı. Bir ekmeği birlikte bölüşmek güzel bir insan yapmıştı bizleri o çocuk halimizde. Sonra mahallede müftünün torunu vardı. Bu merang diye bir şeyden bahsetmişti bize. İlk defa ondan öğrenmiştik bu oyuncağı. Bu merangın geri döneceğinden bahsediyordu. Daha o zaman atmak istemedim bu merangı. Öyle güzel bir rengi vardı ki öylece baka kaldım. Bir de küçük bir topu vardı. Topu bahçeye savururken de ''Yol eşeği, yol eşeği'' diye bağırıyordu. Garip bir çocuktu. O iki oyuncağı ben bile unutmadım. Anlatıcı söze karıştı birden, uyardı beni. ''Biliyorum dedim, senin anlatıma daha çok müdahale etme hakkın var. Ama gerçekten anlatabilecek misin benden yardım almadan?'' ''Ben bunun için varım'' diyordu özgüvenli bir sesle. Neden bilmiyorum benim de anlatmaya dair hevesim kaçmıştı zaten. Anlatası yoktu, aydınlatmak istemiyordu. Hayatı çözülememiş bir bulmaca gibiydi. Ama ben biliyorum hislerini, her şey donmuş bir film karesi gibiydi onun için. Ama bütün kareler aynıydı. Bütün insanlar aynı kişiyi hatırlıyordu. Bütün maskelerden aynı yüz çıkıyordu. Otobüse bindi alelacele. İnsanları incelemek gibi bir huyu yoktu. Gördüğü bir kişi ne kadar da o düşe benziyordu. Bakmamaya çalıştı. Öyle ki bir an o olduğuna inanacak gibi oldu. Kendine buna inandırmak ister gibi davrandı. Bütün yollara aynı çikolatalar yağıyordu. Paketlerden hep aynı düş çıkıyordu. Her şeyi andırırken kimseye benzemiyordu. Çıkmaz bir sokaktı bu. Bir bumerang gibi fırlatsa belki gelirdi. O çölde seraba bakan kişi gibi baktı hep. Belki de her zaman kendine benzetti düşü. O düşü bir bumerang gibi fırlattığı anlar bile kendi döndü geri. Hep aynı sokağa. Ne olur dedim anlatıcıya biraz daha ben konuşayım. Beni anlamak ve aydınlatmak zor o gelmeden. O bir kapının kilidi gibi hep beklenen. ''Bir müsameredeki esas tiyatro oyuncusu. En güzel sınıf kolunun başkanı. Benim hayatımın güzelleşmesi hep ona bağlı. Bir evin aydınlanmasına sebep perde o düş. O perde şimdi oyunun bittiğine işaret ediyor. Gözlerime bir perde iniyor. Buraya geldiğini duydum düşün. Bilseydim el sallardım gökyüzünden geçen tüm uçaklara. Geldiğinden haberim olmamıştı ama gittiğinden haberim oldu.'' Kader bizim için ağlarını hep böyle ördü. El salladım giderken tüm uçaklara. Su dökmedim arkasından. Tüm geceleri çöpe attım. İki kişilik fotoğrafların üzerine bastım. Kız kulesini denizden kaldırdım. Ama gözlükleri kıramadım. Usul yürüyüşleri yere sermedim bir boks maçında. Kızmadım yüzünün rengine. Tamam üzülme lütfen. Bak bir anlatıcı dahi hikaye içinde seni teselli etmek zorunda değil. Dünyadaki tüm insanlar seni her şeyin geçeceğine inandırmak için yaratılmadı. Yüzünü dökerek baktı. Bir gün böyle cümleler kurmayacağını bildiği için şimdiden Allah'a şükretti. Mutlu musun? Mutlu ol Portuga. Çünkü ben bir tilki değilim, bir kadın değilim. Seni hep tilkiler kazandı, seni hep kadınlar kazandı. Hep nasıl kazanacağını bilenler kazandı seni. Bense pamuk şekerim ve temiz düşlerimle öylece bekledim.